412, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in şehit düşen amcası Hamza'yı gördüğünde ağlaması, evet, Hazreti Peygamber Uhud günü amcası Hamza'yı bulamamış ve onu arıyordu, çevresindekilere sordu, bunun üzerine onlardan biri, ben onu falan yerdeki ağacın altında görmüştüm, şöyle diyordu, ben Allah'ın ve onun Rasulünün arslanıyım, ey Rabbim, Ebu Süfyan ve arkadaşlarının yaptıklarını sana şikayet ediyor, sahabilerin davranışlarından dolayı da senden özür diliyorum, Hazreti Peygamber doğruca o kişinin söylediği yere gitti. Hazreti Hamza'nın halini görünce ağladılar ve vücudunun kesilip biçilmesinden dolayı da sesli bir şekilde feryat ettiler. Sonra, "Bir kefen yok mudur?" buyurdular. Ensar'dan bir kişi üzerindeki elbisesini çıkararak Hazreti Hamza'nın cesedi üzerine örttü. Hazreti Peygamber onun için şöyle buyurdular: "Kıyamet günü Allah indinde şehitlerin efendisi Hamza'dır."